قال الذين كفروا özellikle tabi bu sefer bizim Derdimiz malum Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanların, ehli Sünnet ve Cemaat'ın müşriklerin, Yahudi Hristiyanların ve onların uşaklarının zulmünden kurtulmasıdır. En büyük derdimiz budur. Artık bütün dertleri unutturan bir dert. İnsan kendini düşünemiyor yani kendi nefsi ve şahsi sorunlarını düşünemiyor bir kabul saati rastlasa yani bir duan var şu saatte ne istersin deseler ümmetin meselesi öne geçmesi lazım samimi söylüyorum bak burada 20 küsür gün hep dua kabul olan saatlerde mekanlarda bu kadar hacet namazları ki vakit alan şeyler saatler süren dualar yapılmıştır bunların hepsi ekserisi benim kendi hastalığım Bak kaç tane hastalığım vardır, şu hastalıklarımın tedavisi için bir şey yapacak vakit bulamadım. Kendi şahsi hastalığıma, kendi nefsi derdime, efendim, herkesin kendine göre sıkıntı var, benim de var. Vakit bulamadım. Çünkü nerede bir fırsat bulduksa hepsini ümmete kullandık yani. Kemahatın, ümmetin, ehli sünnetin ve Müslümanların selameti. Derdimiz bu. Bugün sıkıntıları görüyorsunuz bu sıkıntılar içerisinde artık insan kendine isteme utanıyor utanıyor tabi kendimize de isteyebiliriz Mevla müsaade ediyor ama eğer hepimizin derdi bu yönde himmetimiz birleşirse Mevla yardımı yakın gönderecek inşallah epey bir ferah bir feret bir sıkıntıdan çıkış kapısı açacak inşallah bu hususta çok hacet namazları kılındı Hacet namazları çok değişik namazlar vardı. Tabi sizin yapamayacağınız dualar da var. Ezberebilmek lazım ki secdede okunuyor. 12 rekatlıkları var ve şair duaları var secdelerde. Tabii Arapça. Bunlar uzun sürüyor. Bazısı secdede 10 dakika, 20 dakika duası var. Sırf secdede. Bunlar tabi cemaatin çoğu yapamaz. Bütün cemaatin adına. Bilenler bunu yapması lazım tabii. Bunları yapmaya gayret ettik. Rabbimiz kabul ederse, fazla keremiyle kabul edeceğine inanıyorum. Çünkü nefsimiz için değil, ümmet için yapıldı. Bir akşamla yasa arasıydı, cuma gününün akşamı. Kabe-i de acayip bir hava vardı o, o gün. Bulutlu böyle... Hoş, loş bir hava akşama kadar. Akşam ezanında da yağmur başladı. Yağmur orada tabii çok fazileti var. Yağmurda tavaf, yağmurda dua, rahmet yağdığı vakit dua kapıları açılıyor o saatlerde. Akşamla yasa arasında ben de olun altına gittim. Dedim bir hacet namazı kılalım. 12 rekat. Onu kıldım. Bir yandan da yağmur da yağıyor idi. Akşam namazı bitti. Yatsıya kadar işte devam etti. Yatsıda Efendi Hazretleriyle beraber kılıyoruz yan yana. Bir tefaulde bulunduk. Tefaulde demek yani okunacak namazda okunacak Efendim, aşırdan Zammi i sure diyorsunuz ya, Fatiha'dan sonra okunan, zamm-i sureden bir yorum yani güzel bir mana çıkartmak için. Bakalım ki bu namazlar kılındı, bu dualar yapıldı. Mevla ne buyurur? Tabii bu tefaüldür, bu Resulullah Efendimizin çok yaptığı bir şeydir, tefaül. Tefaül ne demek? Bir şeyi güzelle yormak. En ekseri bu tabi Kur'an'dan, ayetlerden sahip şekilde oluyor. Bunun misalleri de tefsirde <gülüyor> yazıldı. Altıncı ciltte inşallah basılacak. Bunun bir misalini size vereyim. Kafanıza kolay girsin. Hudeybiye Hü Musalihasını da biliyorsunuz antlaşmada Resulullah Efendimiz'i hani ömreden menektiler Mekke'ye sokmadıkları zaman bir anlaşma imzalanmış idi. O anlaşmada Kureyş bir elçi yolladı ki hani Kureyş'in adına o imza edecek, yaz yazışacak. Onun da adı Süheylmiş. imiş. O müşrikler tarafından gelen elçinin adı Süheyl imiş. Tabi Süheyl kelimesi Arapçada Sehel'den gelir, Sehel kelimesi de kolaylık anlamına gelir. Evet. Bu Süheyl ismini duyunca, Resulullah Efendimiz kim geliyor diye sorunca, müşriklerin tarafından Süheyl geliyor e, dediler. O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, لَقَتْ سَوْلَ لَكُمْ مِنْ O zaman bu gelen kişinin ismine bakılarak, bu işiniz kolaylaşmıştır dedi misal verdim anladınız mı ne demek yani gelen adamın ismi kolaylıktan geliyor manası buradan ne çıkarttı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte kolaylık olacak dedi hakikaten de oldu zaten İşte anlaşma formalite yaptı sonradan zaten fethedildi Mekke falan sorunlar ortadan kalktı Şimdi biz de en çok Kur'an-ı Kerim yapıyoruz, ne demek? Efendi Hazretleri çok yapar, okunan aşra niyet eder. Çünkü ne de Bizim imamdan haberimiz yok ne okuyacak? İmamın da bizden haberi yok. Mesela bir hafız efendiye denip bir aşırı oku, aşırı şerif, O da Kur'an'da bu kadar ayet var, Havuz her taraftan okuyabilir. Allah bir yerden aklına getiriyor o zaman da, bu seçmeli değil. Yani Mevla nereden hatırına getirirse, oradan okuyor. Yoksa sıralı belli bir hatim gibi değil, rastgele bir. Yer. O gece yasını maazunda bu hadi kerimeler kabe-i muazzamede okundu. Şimdi size onların manasını vereceğim, İnşallah kısa da olsa. Bak dinleyin, çok işaretler, ve işaretler yani müjdeler alırsınız inşallah ki Mevla Teala Hazretleri kıyamete kadar gelecek ümmetlerin başına gelecekleri Kur'an'a yazdı. Yani Kur'an-ı 1400 sene evvel geldi okundu bitmedi. Bugün okunuyor burada hafız efendi ben gelene kadar kaç sefer Kur'an okudu bunların zamanı geçmedi. Bu okunan adı, hepsi bizi ilgilendiriyor. Ama mana çıkarabilene yoksa Cenaze kitabı gibi, mezarlık kitabı gibi, birisi ölsün de Kur'an okunsun diye beklersen Kur'an'dan senin nasibin olmaz. Ama Kur'an dirilerin kitabıdır, mezarlık kitabı değil. Kur'an yaşayanlara hitap ediyor. Çünkü yaşayanların iki cihan saadetleri temin için indirilmiş. Dolayısıyla herkes bugün Kur'an benimle ilgili ne buyuruyor? diye düşünse hesap etseydi Müslümanlar bu belalara düşmezdiler. Ama hiç Kur'an'dan ders dinlemediler. Tefsir, hadis, fıkıh bakmadılar. Anca Yahudi Hristiyanların düşmanların lafına baktılar. Onlar ne diyorsa onu yaptılar. E onlar da Müslümanların iyiliğini mi ister? İşte bu hale bizi düşürdüler. Şimdi nasıl toparlanacağız? Bütün dünyanın Müslümanları kan alın. Yemekke'de de bütün dünya İslam aleminin efendim fertleri toplanıyor orada dünyanın her tarafından insan var yanda oturduğun zaman da birisine soruyorsun Afganistan'dayım birisine soruyorsun mağripliyim birisine soruyorsun Sudan birisi Tunus birisi Şam birisi Mısır birisi Afrika dünyanın her tarafından insanlarla oturuyoruz e tabi Arapça'da bilince konuşmak kolay her gelden bir şey anlaşıyorsun evet ve dertlerini dinliyorsun her gel kanı Afganistanlılar perişan hüngür, hüngür ağlıyorlar kardeş kanı dökülüyor millet Müslüman Müslümanı öldürüyor iki tarafta sarıklı sakallı vah vah vah şu yazıklara bak hepsi sarıklı sakallı adamlar birbirini öldürüyor işte ne Amerika Rusya silah satmak için bu harfleri kışkırtıyor. Zaten bir oyun yok. Hep arkasında Yahudi nasara var. Ondan sonra Müslümanlar böyle ahmak, ittifak yok, birleşmek yok, nefsine uymak. O taraftan efendim, nereye eline, eline alsan Müslümanlar zulmünce. Filistin'den, Filistin kan ağlıyor. Penîsa Yahudi musallat olmuş başlarına. Efendim. Hiçbir yerde Müslümanlar bir, bir rahatta değil. Hepsi yani aklı başındakiler kime sorsan Türkiye'ye dua ediyoruz diyorlar. Ömekk edemediğine de Allah'ın dostları, velileri, salih kullar sabahlara kadar uyumuyoruz diyorlar. Türkiye'deki karışıklıkları duyunca hep Türkiye'ye dua. Sabahlara kadar gözümüz Türkiye'dedir Türkiye'nin haberlerini bizden çok takip ediyorlar biz bir şey haber bilmiyoruz onlar bütün Türkiye'de olmuş onu halbuki Türkiye'de yaşamıyorlar ama diyorlar ki Türkiye nasıl bu hallere düşer nasıl olur en son evvelsi gece Kuba Mescidine gitmiş idim, ziyarete akşamla yatsı arasında bir zatla karşılaştım o da Şam'dan gelmiş Yaşlı. Adın nedir? Ahmet Mahmud dedi. Benim de adım Ahmet Mahmud dedi. Ondan sonra çok dertli, çok dertli. Yahu diyor Fatih Sultanların, Yavuz Selimlerin, Kanuni Sultan Süleymanların torunları diyor. Nasıl böyle olur? Allah Allah. Nasıl diyor Kur'an-ı Kerim böyle hor görülür? Nasıl Kur'an okuyanlar? Efendim böyle zorlanır, Kur'an böyle yasaklanır. Nasıl olur ya Fatih'in fethettiği memlekette? Nasıl olur? Aklımız durdu diyor. Ya kan alıyorlar. Kaç kişi rastladım Türkiye için ağlıyor. İslam alemi. Bu işi çok iyi anlıyor. Kavurlar da bu işi çok iyi biliyor. Neden? E, Türkiye... İslam aleminin merkezidir, bütün dünya Müslümanlarının göz bebeğidir. Burada İslam kalkınırsa, dünya İslam alemi kurtulmuş olacak. Bunu biliyor, onun için bütün oyunlar Türkiye üzerinde oynan. Allah Teala iptal eylesin, Amin. Yahudi Hristiyan oyunlarını, vatanımız, memleketimiz, eli Sünnet milletimizin üzerinde oynanan bütün hileleri, tuzakları Rabbim iptal eylesin. Amin. Amin. Efendim kardeşlerim Osmanlılar çok hatırlı insanlar hala anılıyorlar hiç unutulmuyorlar aklı başındakiler efendim öyle meth ediyorlar ah onlar diyorlar ne hizmet ettiler bütün dünyaya İslam alemine ne kadar hizmet ettiler siz onların torunlarısınız böyle ecdadımızın hatırına bize de efendim itibar gösteriyor Allah Allah Teala o itibarımızı yeniden iade eylesin Amin. Dinim bir İslam'a en büyük hizmetleri yapan kıymetli ecdadımız hürmetine onların yolunu yaşatsın onların yolunu öldürmek isteyenleri helak eylesin Amin. şimdi okunun ayetler o gece yatsı namazında bu okundu bakın Rabbimiz ne haberler okuyor? <gülüyor> Kafirler dedi ki Resulîn peygamberlerine dünya kuruldu kuruldu böyle olmuş. Adem babamızdan tut. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina <gülüyor> Hepsinin düşmanları bulunmuş. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil her kemali çekemez nâbüs olanlar her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil diyor yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl düşmanı Ebu Cehil vardıysa onun yolunda olan her alimin peygamber vekilinin de Allah dostunun da nesi var bir Ebu Cehil var karşıtı var yani şimdi peygamberler biliyorsunuz dünyadan ayrıldılar ama bizim anladığımız gibi ölmezler kabirlerinde diridirler ve onların varisleri vardır vekilleri vardır kıyamete kadar da bu devam edecektir dünya onlardan boş kalmayacaktır Rabbim onları tanımayı yollarında devam etmeyi bize nasip eylesin evet Demek ki o zaman kafirler peygamberlerine dediklerini Mevla Habibine anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de bize okuyor. Aynı şey, bugün yine dünya üzerinde peygamberler yok ise de peygamberlerin yolunu yaşamak ve yaşatmak isteyenler var mı? Var. Peki bunların karşıtıları var mı? O da var. Aynı ayetler. var. Yani bu peygambere denmişti de şimdi geçmiş diye bir şey yok. Kafirler, elçilerine de rasulleri deyince, bunu umumi manada düşünürsek, elçiliktir risalet. elçilik ne demektir? Ben sana Allah'ın ayetini okursam, peygamberin hadisini sallallahu aleyhi ve sellem okursam, ben kimin elçiliğini sana oluyorum? Kendi elçiliğimi değil ki, Allah'ın Resulü'nün elçiliğini yapmış oluyorum. Dolayısıyla sen bana karşı gelsen, itiraz etsen, kime itiraz etmiş oluyorsun? Allah'a Resulü'ne itiraz etmiş oluyorsun ben kafamdan bir şey söylemediğim zamanda ama ben kafamdan bir şey katarsam sen bana karşı gelebilirsin ama ayet hadis okuduğum zaman karşı geldiğim vakit doğru Allah'a Resulü'ne itiraz ona göre dikkat edeceksin kafirler Resullerine ne dediler Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dedi bunu Şuaib Aleyhisselam'ın kavmi, Saliha Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Hud Aleyhisselam'ın kavmi hepsi dedi bunu. Muhammed Mustafa'nın kavmi de sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ne dedi lan? لَنُخْرِدْيَنَّكُمْ مِنْ ardina, Ey Peygamberler! Mutlaka sizi bu memleketimizden, vatanımızdan çıkartacağız, sürgün edeceğiz. Ve çoğu peygamberler de biliyorsunuz bu yüzden hicrete zorlanmışlardır. Resulullah Efendimiz niye bıraksın ki vatanını Mekke'yi? Ayrılırken bile ne kadar üzgün ayrıldı, döndü Mekke'ye baktı dedi. Vallahi ben biliyorum ki Allah'ın en sevdiği şehir sensin. Ama senin ehlin beni buradan çıkmaya zorlamasalardı ben senden başka bir yerde yerleşmezdim dedi. Ama senin ehlin, milletin beni ihraç ediyor peygamberlere ne diyorlar? mutlaka sizi memleketimizden çıkartacağız niçin fitne çıkarıyorsunuz fesat koparıyorsunuz tövbe yarabbem ya, peygamber fitne fesat çıkarır mı neden Ha onların putlarına tapmak efendim salah oluyor düzen oluyor onların putlarını bırakıp bir olan Allah'a tapmak fitne oluyor onlara göre Görüyor musun şimdi? Onların fitne dediğine tevhid, Allah'a birlemek, işte alınacak Allah'a kulluk etmek onlara göre fitne bu. Siz memleketi karıştırıyorsunuz. Niye? İçkiyi yasak ediyorsunuz, kumarı yasak ediyorsunuz, zinayı yasak ediyorsunuz, faiz yasak ediyorsunuz. E biz de bunlara alışmışız. Bunlarsız duramayız. Onun için sizi bu memleketten çıkaracağız dediler. Görüyor musun? Şimdi bunların fitne dedikleri Allah indinde en büyük fazilet kendilerinin fazilet dedikleri meziyet dedikleri en büyük rezalet ama şaşı beş adamlar tersine görüyorlar. Bu millet şimdi Alışmış, içki, kumar, faiz, fuhuş, şarkı, türkü bunların etine kemiğine girmiş. Kalbine bunların muhabbeti yerleştirilmiş. Şimdi bunlara bu haramları bırakın desen hemen sana ne derler? Sen bu memleketten çık. Seni bu memlekette yaşatmayacağız. Niye? Efeset çıkarıyorsun. Halbuki biz onlara... Dünya, ahiret, şaadet yolunu söylüyoruz. Allah ve Resulünün izniyle, emriyle. Ama yok. Şimdi bu mevleketten çıkartacağız. Ev lete'udunne fî milletina. Ya da siz de bizim dinimize döneceksiniz. Ah. Şimdi aynı laf dünya üzerindeki bütün Müslümanlara da söyleniyor yani ya bu memleketle size yaşama hakkı vermeyeceğiz namaz kıldırtmayacağız oruç tutturmayacağız efendim başınızı örtürmeyeceğiz namaz kıldırtmayacağız cemaatle toplandırmayacağız sarık sardırmayacağız çakal koydurmayacağız de uydurmayacağız ya da yaşamak istiyorsanız siz de bizim yolumuza uyarsanız bizim gibi iş giyicerseniz kumar oynarsanız, zina ederseniz Namusluluk ederseniz, faiz yerseniz, yalan derseniz, çıplak gezerseniz, karnınızı kızınızı sokağa açık salarsanız yaşayabilirsiniz. Aynı. Başkası yok yani. Ya memleketten ihraç edeceğiz, ya yolumuza döndüreceğiz. Ya. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi aynı dediler. Şuayb Aleyhisselam'a bu sözün aynısını Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Şu ayb-ı Aleyhisselam da cevap verdi, ''Kâle velevkûnnâ kârihîn'' Ya biz istemezsek siz bizi nasıl yolunuza çevirirsiniz dedi ya. ''Hadi iftereyne hâlâllâhî kediben in'udnâ fîn illetikûn vâd-i ibn-edjâhînallâhu minha. Allah bizi şirkten kurtardıktan sonra, sapık yollardan, içkiden, kumardan, zinadan kurtardıktan sonra, biz yeniden sizin pisliklerinize dönersek, o zaman biz Allah'a yalan iftira etmiş oluruz ve mai illa Allah dilemedikçe bizim sizin yolunuza dönmemiz mümkün değildir. Allah da böyle bir şeyi dilemesin fazlû keremiyle. Din İslam dininden gayrı bir yola dönmemizi murad eylemesin. Amin. Resul-ü amîn her Rabbimiz bize her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Halallahu tevekkelnâ. Allah'a Allah'ımıza güvendik. Ve ben iftah بيننا و بين قومنا بالحق. Fe ente fatihin. Ya Rabbi inkar eden milletimizin arasını aç, ayır. Set. Sen açanların en hayırlısısın ya alemleri. Amin. Bak işte peygamberin duasına bu bir misal. Bunun üzerine tabii neler oldu? Kur'an-ı Kerim yazıyor. Ne azap geldi, ne azap geldi. Hem de yağmur bulutunda, bulutu zannettikleri yerden gel. Rahmet geliyor zannettiler. Şuayb aleyhisselamın ümmeti çok kıraklık, kıtlık çektiler. Bunun üzerine Mevla bulutları yolladı. Bulutları görünce sevindiler. Hepsi altına biriktiler ki ne zamandır kuruduk bir ıslanalım şöyle bir yağmur yağacak dediler. İşte rahmet beklenen yerden azap geldi o bulut gününün azabı onları yakaladı oradan Mevla Teala bir ateş kıvılcımları yağdırdı bir efendim fırtına onları yaktı kavurdu bitirdi yerle bir tane diri bırakmadı hepsi kül oldu Kur'an-ı Kerim söylüyor azap yakaladı mı kimseyi bırakmaz Mevla sabreder sabreder da böyleydi Şimdi adamlar demiyorlar ki, siz doğru yoldaysanız biz de sizin gibi olalım da hep kurtulalım. Yo ya biz biliyoruz siz hak yoldasınız, biz batıl yoldayız. E biliyorsanız siz de hak yola gelin. Yok gelmeyiz, biz hak yola gelemeyiz, sizi de batıl yola getireceğiz. Yani ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım. Ya memleketten sürgün edeceğim seni, ya benim yoluma döndüreceğim. Ya bırak beni yolumla baş başa da ben de yolumu dinimi yaşayayım. Memlekette hürriyet varsa, memlekette demokrasi varsa, memlekette insan hakları varsa, memlekette herkes istediğini yapıyorsa, donsuz gecene bir şey dediğin yok, kafasını kapatana ne karışıyorsun? Allah Allah! Yok, insan hakları var ama kime? Çıplak gecene var. O zaman bu, insan hakları değil, orman haklarıdır bu. Tamam mı? Çıplak gezen, istediğiyle yatıp düşen bu orman mahsullerine ait bir şeydir. Orman kanunudur, orman hakları olur bu. Ormandaki hayvanatın hakları o zaman bu. E, Müslümanım diyen namusunu koruyacak, karısını başını kapatacak, sen buna hak vermediğin zaman demek, efendim, insan hakkından bahsedemezsin. Çünkü kafirlere Allah insan demiyor en اَنْعَامْ بَلُوْمَبَلْ Onlar hayvanlardan da sapıktır, diyor. İstediğiyle düşüp kalkan hayvandan beter. E, Buna hak vereceksin, serbestlik vereceksin. E, esas insan Müslümanlardır. İnsan, insaniyet, İslamiyetle eşittir. İslamiyet olmadığı yerde insanlık söz konusu değildir. Hayvandan adi bir, efendim, birbirinin kanını emen, sömüren, saçma sapan, efendim, batıl yollar vardır İslam'ın dışında. Hak bir yerdedir. Geri kalan balalettir, felakettir, rezalettir. Ee, e sen esas insanlara yaşam hakkı tanamayacaksın. Ha, ormandakiler gibi yaşarsanız hakkınız var. Doğru Müslümanlığı yaşarsanız hakkınız yok. Ne olacak o zaman? Siz de bizim yolumuza döneceksiniz. Ya bırakın bizi biz istemiyoruz. Bizi, bizi zorlamayın. لَا ve وَلَا قُوْوَتَ اِلّٰهُ görüyor musun? Adam ne düşünüyor biliyor musun? Adam düşünüyor ki ben bunu diyor bu yolda bırakırsam bu cennete gidecek diyor. Ben de bu yolda kalırsam ben de cehenneme gideceğim. E ben bunu sevmiyorum öyleyse diyor. Bu niye cennete gitsin de cehenneme gideyim diyor. Bu da cehenneme gelsin. Aha hesaba bak. Hesap bu ha. Hesap bu. Şimdi çok uzun vaktimizde yok gerçi var ama benim pek sıhhatimde çok müsaade değil. Gelmeye yakın biraz hasta oldum. Elhamdülillah Medine-i Münevere'nin havası tertemiz ama biz kendimiz herhalde biraz bulaşık olduğumuz için temiz yerlerde hasta oluyoruz. Evet. Şimdi Buğles isimli bir Yahudi vardı. O zaman da İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılmasından biraz geçtiği zamanlarda tabii Nasar'a biz hidayet üzere iyidiler. Yani havariler ve onların yolundan gidenler İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil kitabı üzere yaşayanlar. Yahudiler zaten evvela kendi dinlerini kitaplarını değiştirdikleri halde aralarından az bir Tevrat üzere kalanlar vardıysa da ne zaman İsa Aleyhisselam geldi, İncil-i Şerif geldi o zaman son peygamber olarak ona inanmaları gerekirken tabi kıskançlıklarından İsa Aleyhisselam'ı inkar ettiler İncil'i inkar etmekle müşrik oldular Yahudiler ta Kur'an'dan değil İncil geldiği zamanda zaten İncil'i inkarlan bir defa yoldan çıkmış oldular o zaman Yahudiler Hristiyanlarla bir savaş etmişler ama Hristiyanlar yani o zamanki Nasraniyiz diyenler hakikaten İncil ehli olanlar İsa Aleyhisselam'dan sonraki Hak yolucere bulunanlar Yahudiler de tabi İncil'i inkar etmekle bir şirke düşmüşler bir muharebe yapılmış bu muharebede Hristiyanların ekserisi kırılmış tabi Hak yolucere öldürülen ne olur şehit olmuşlar yani İncil ehli sağlam dine bağlı insanlar var şehit olmuşlar o zamanı söylüyorum Yahudilerin içerisinde de Bules biri vardı. Tefsire de yazdım uzun kıssasını. Şimdi vakit çok tahammül etmiyor. Onu bir müsait zamanda okumaklık bir şey yani. Bu Bules ne düşünüyor biliyor musun? Yahudinin fikrine bak. Şimdi diyor biz bunları yendik. Yendiyse oturuşa tamam sevin. Yendik ama diyor bunlar diyor hak yolda olduğu için bunlar cennete gitti. Bak şimdi Ulan adamı yendin, adamı öldürdün, e Öldürmüş yine doymuyor. Diyor ki bunlar şimdi cennete gitti. Ya, kendi de biliyor yani ha. Ne olacak? E biz diyor bunları yendik ama niye yarar biz ölçek? Çeyhenneme gideceğiz. Bunu da biliyor. Ne yapmak lazım diyor. Ne yapmak Bunlardan intikam almak lazım diyor. Ulan öldürdün adamı zaten tane intikam alacaksın. Öldürdüm ama diyor cennete yolladım onu şimdi. Bu sefer kalanlarından intikam almak lazım. Kalanlarından nasıl intikam alacağım diyor. Bunların diyor dinini bozmam lazım diyor. Yahudi görüyor musun? İtikadını bozmam lazım diyor. E, gruplara ayırmam lazım. Bölmem parçalamam lazım. Hıncımızı o zaman alırız ki bunlar bunlar da cennete gidemesin yani. Çoluk çocukları da bozulsun. Cehennemde bize arkadaş olsun. Fikre var. Aynı kafada Yahudi bugün. <gülüyor> e, bunun üzerine uzun bir kıssası var. O Yahudi neler yaptı biliyor musunuz? Hristiyanlar o zamana kadar... İncil üzere. İsa Aleyhisselam'ın yolunda daim idiler. Bu melun Yahudi geldi dedi ki ben dedi biliyorsunuz dedi sizler harpte bulundum. Eee en çok adamınızı da ben öldürdüm. Çünkü çok bahadır birisiymiş. Harpte çok faaliyet yapmış, tanınmış. Evet dedi. Şimdi dedi ben İsa Aleyhisselam'ı dedi rüyamda gördüm. Dedi bana sen iman et. Yola gel. İşte af olursun. Ben de dedi, tövbe ediyorum, söz veriyorum, e, beni de kabul edin, bana dininizi öğretin, ben bu yola gireceğim. E, Hristiyanlar da o zaman dediler, e, sen İsa İslam'ı gördüysen e, inanacaksan buyur, bir bayılırız, yolumuza gir. Bunları kandırmak için inandım dedi. Öyle bir yani takva üzere oldu ki, bir sene itikafa girdi, bir sene. Onların kiliselerini o zaman ibadet yerlerinde bir sene hiç odadan çıkmamak üzere. Devamlı zikir, ibadet, böyle İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini harfiyen yaşamak kimsenin gör şaşırttı bütün efendim, Hristiyan alimlerini, zahitlerini o zamanki insanlar. Ne takma adam ya! Ne oyunlar etti bir sene sonra işte... Üç kişiyi en yakın arkadaş olarak, üç kişiyi kendine seçmiş, bütün millet de buna öyle itibar ediyor ki çünkü tam tevbe etti, bir sene de itikaf etti, şimdi bir adam bir sene camiye girse, bir sene devamlı zikretse, bizim millet de bunu görse ne derler, ulan bu uç evliya ya bu adam, ne derse tamam işte, bilmiyorsun geri bir niyeti nedir. Ondan sonra sen efendim, biz iki gün camide duramıyoruz. İki saat şurada beklediniz, canınız çıktı mesela. E, bir sene camide duranı da görünce tabii ki sen de yani. Bu Nasıl adam ya? Devamlı zikir yapıyor. İşte bu bu melonluk kötü niyet. Ondan sonra üç kişiyi sesti kendisine. La havle ve Onlara da dedi ki ben dedi, yarın dedi, Herhalde dedi İsa aleyhisselam dedi ben gördüğüme göre beni yanına istiyor dedi. Onun için ben kendimi kesmem lazım. Kurban edeceğim onun yolunda ve ruhum dedi ona kavuşacak. Hakikaten kesecek kendini ha hakikaten. Çünkü yolunu tutturma gücün mecbur. Adama bak canını veriyor gavurlu gücün. Ben dedi kendimi feda edeceğim kurban edeceğim ama dedi... Sen benim sırrımsın işte en yakınım. Sana bir şifre vereceğim. Bunu tut. Ne oldu? işte İsa hacim hakkında itikat üç üç mezhep üzere. Üç kişiye ama birbirine haber yok. Birine diyor? İşte sana söylüyorum. Öbürü ne diyorsun sana söylüyorum. Öbürü haber haberi yokken üç kişiye üç ayrı itikat açtı. Birine diyor ki İsa hacim Allah'tır. Birine diyor İsa hacim Allah'ın oğludur. Birine diyor işte Meryem anamız, Allah hanımı da üç türlü değişik bir şeyler. Bunları üç kişiye öğretti ama sırf sen biliyorsun, başka da bilmiyor. Ben de yarın kendimi kurban edeceğim. adama zaten itikat beslemişler, bir senedi gözlemişler. Bir de ertesi gün hakikaten kendini kesti ya. Öldü gitti. Keverdi gitti ama arkada kalanlar, lan bu iş alçama kendini kurban etti. Hakikaten ne acayip adam bu falan. Şimdi birisi çıktı, dedi ki bu dedi gitti ama bana bir dedi sır bırakmıştır. İsa Aleyhisselam hakkında itikadımız budur. Hadi bakalım. Biri de çıktı yok. Ben öyle demedi bana ya. Şey Yoktu. O ona yalancısın. Bu buna yalancısın. Üç türlü fikir türet. Yakubiye, Nesturiye, Melkaniye, üç fırka Hristiyanlar işte Ortodoks, Katolik, <gülüyor> He? prostor mu? mı? protestan Tösten, olmuşlar Osta dolmuşlar. Ne gel ya. İşte bu şimdi üç fırka, he? Üç fırka hala birbirine birbirle harde Şu anda dünyada üç grupturlar başlıca. Bu üç gruba sorsan hepsi birbirine kavindir, he? Fırka fırka parça parça. Bunun bu fitnenin başı nereden geliyor? O bules denen Yahudiden. Adam bak bir sene camide itikaf yapıyor ve sonra da kendini de kurban ediyor. Niçin? Hani bir itikat tutulsun da, yani beni bir beğensinler, benim peşime gitsinler. Kendini öldürünce bir adam arkadan olan vay anasını ben yarın kendimi kurban edeceğim dedi, de, kestiği vakitte. Hadi bakalım bu üç itikat yerleşmiş. Hristiyanlar hâlâ pusubayı bulamamış, yolunu kaybetmiş. Kur'an'da onlar için eslevelallin geçiyor. Dallin demek sapıtmış kavim. Sapıtmış. Dalalet de. bir mağdubi aleyhim. Allah'ın gazabına uğramış Yahudiler. Böyle dallin de sapık Hristiyanlar. Ya Rabbi onların yoluna değil, dostlarının yoluna bizi hidayet eyle diye. Beş vakit, her rekatta ihtinas suratel müstakim, suratel lezine enamte aleyh, gayril mevbu bi'alim ve Duayı da yapıyoruz ama yine namaz kılanımız, hacımız, hocamız bile masonların, liyansların peşinde dolaşıyoruz. Allah'ın ne kadar sapık kulu varsa, gazap ettiği, lanet ettiği Lyons, Rotori, sapık, Mason, Müslüman, Hacı Hoca onların peşinde. Bu adam da bir kere Fatiha'yı e doğru okusaymış demek ki yolunu bulacakmış. 70 sene namaz kılmış ama bir kere evvel Allah'ın amini kabul ettirememiş. Eğer bir amini kabul olsaymış, Allah'ın Peygamberinin dostluğunun yoluna gelirmiş. Allah hidayat değiliz. ne diyeyim? Şimdi mesele nedir anladınız mı? O melun Yahudi Hristiyanları bu hale sokmak için canını bile verdi de. Sebebi ne? Herif diyor ki biz bunları öldürdük cennete yolladık. Şimdi biz cehenneme gideceğimize diyor. Bunlar da cehenneme gelsin. Ne yaptı işte? Hristiyanları böyle saptırdı. Şimdi mesele bu. Bizim hak yolda olduğumuzu biliyorlar da biz onlar gibi diyor namaz kılamayacağımıza göre zikredemeyeceğimize göre Kur'an okuyamayacağımize göre ee e bunları da şarkıya türkiye filme döndürelim de bari hep cehennemde beraber oluruz canım niye o cennete gitsin ee bırak beni ya, ben senden cehenneme gelmek istemiyorum beni bırak nasıl hürriyet var ya hürriyet varsa cennete gitmek de serbest olsun bırak cennete gitmek isteyeni yolla şimdi bak kafirler peygamberlerine ne dediler ya sizin memleketimizden sürgün edeceğiz bu memleketin size yaşama hakkı vermeyeceğiz ya da bizim yolumuza siz de döneceksiniz. Peki <gülüyor> cevaba Mevla veriyor. Bu atik gerimelerin sonunda büyük müjdeler geliyor. استعدوا قال الذين كفروا لرسلهم لنخرج أنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. sahibi olan Allah Celle Celaluhu o peygamberlere vahyetti ve bildirdi ki siz korkmayın merak etmeyin kim size diyorsa ki sizi ya yolumuza çevireceğiz ya memleketimizden çıkaracağız diyen o kafirleri o zalimleri bizde helak edeceğiz Allah vahyetti biz zalimleri helak edeceğiz ha. şimdi zalim kim zalim İnne şirke en büyük zulüm şirktir Şimdi ne demek? Allah'a ortak koşmak. Ne demek Allah'a ortak koşmak? Adam diyor ki kökler, yeller, efendim ve içindekilerde Allah'ın hükmü geçmez. Biz ne bu olacak? Kanaat Allah'ın hükmü geçerli olacak. Emirleri işlenmeyecek, yasakları işlenecek. He? Bundan büyük zalim kim olabilir? Kendine Allah ortak ediyor. Kendi gibi insanlara Allah'a ortak ediyor. Seni onlar mı yarattı? Seni onlar mı yaşatıyor? Yağmurunu onlar mı yandırıyor? Seni onlar mı öldürecek, diriltecek? Yok. E elinden ne gelir? Senden betere acizler. Onlara mı tapacağız? Kula tapılır mıymış? Bu ne rezillik. Zalim. Ha Mevla ne haber gönderdi peygamberlerine ve onların vasıtasıyla hepimize... Biz zalimleri helak edeceğiz. Şimdi bu ne zaman okundu? Kâbe'de. Neyin üzerine okundu bu? Hacet namazları, dualar yapıldı ve bizim Müslümanların selameti istendi. Bakalım ne olacak acaba bir hayırlı yorum yapılmak üzere niyet tutuldu yatsı namazında. Bizim haberimiz yok, iman ne okuyacak? O da bilmiyor bizim niyetimiz. Hadi bakalım Mevlâ ne cevap ver. Kafirler dediler ki, biz sizi çıkaracağız, sizi sürgün edeceğiz, sizi din, yolumuza çevireceğiz, Ha, ben de ettim gidiyor, şimdi bu haber bize geldi mi gelmedi. Geldi yani Kur'an'ın bu ayeti bize taalluk ediyor mu etmiyor Etmiyor da 1400 sene evvel günü bitmedi ki bunun, kıyamete kadar geçerli. Biz de zalimleri helak edeceğiz. Dahası onlardan sonra onları yok ettikten, temizledikten sonra yeryüzüne Müslümanları yerleştireceğiz. Allah. İskan dedi. İskan Türkçeleşmiş. Türkçe'de diyorsunuz ya iskan. Yani iskan yerleşim demektir. Onları iskan edici. Ancak burada bir şart o da nedir? Bu müjdem Mevla buyuruyor ki benim bu müjdem zalimlerin helakı bize en büyük müjdedir tabii ki. Ve yeryüzünün e, hakimiyeti ehli sünnet ve cemaat Müslümanların Allah dostlarının yeryüzünde emniyet ve hürriyet içerisinde dini mübin İslamı yaşamalarının serbestliği en büyük nimetimiz. Bu kimedir? Bu kimedir? İşte orada bizim eksiğimiz olmasa bu hemen yerine gelecek. Ama işte orada eksik var. Bir benim tehdidimden korkan ve benim huzurumda hesaba çekileceğinden korkanlaradır yani bugün eğer Müslümanız diyenler Allah'tan hakkıyla korksalar yani Allah'ın huzuruna çıkacağım hesaba çekileceğim tuttuğumdan yediğimden kazandığımdan harcadığımdan konuştuğumdan baktığımdan he? helal mıdır haram mıdır Rabbim huzuruna hesap vereceğim bunu düşünseler Allah'ın hesabından korksalar Allah'ın tehdidinden aldırsalar cehenneme girmeyeyim azaba düşmeyeyim diye takma üzere yaşasalar işte onlaradır bu müjde diyor bizim orada neyimiz var çok gevşekliğimiz var çünkü bugün müslümanım geçinen hacı hoca sakallılardan bile faizle iş yapan var yalan diyen var söz bozan var yok mu iftira var namaz kılıp zinaya giden var var yahu kardeşim var ya her yol var bu cemaatta e ne olacak o zaman işte Allah'ın yardımı böyle gecikiyor yoksa Allah Teala yardım etmekten aciz midir Allah'ın gücü mü azalmış haşa Püh. hemen galip eder bu vadi hak eder zalimleri helak eder ehli sünneti aciz eder ama benim huzurumda hesaba çekileceğinden korkana diyor adam korkmuyor ki Allah'tan Müslümanım diyor ama Allah'dan korkmuyor adam. Cehennemden korkmuyor. Bir vakit namazı kaçırmak. Kasten namaza gelmeyen, 80 sene cehennem azabını hak e Bunu peygamber söyledi sana, bunu, bunu kopsana ya. Cemaate gelmeyen, sabah namazı camiler boş duruyor. Cemaate gelmeyen evini yakarım diyor. Evi ocağı yanmıştır diyor. E bundan aldırmayan adam, Allah peygamber ne derse desin. Sen yan, yan geldin, yaptın aşağı evde. E senin gibi adama Allah yardım eder mi ya? <Gülüyor> Peygamberin sünnetleri terk edilmiş Halbuki Mevla buyuruyor Estağfirullah Fel <Gülüyor> yehzerin lezine yukalifune an emrihi Peygamber'imin emrine karşı gelenler, yolunu, sünnetini terk edenler çok korksun ve sakınsınlar, onların başına büyük fitne gelecek." Ha, <gülüyor> Bundan büyük ayet var mı ya? Açık! Peygamber'imin emrinden ayrılan Yahudini Hristiyan'ın yolunu oyup Peygamber'in sünnetini terk eden bütün ümmet terk etti. İşte o zaman fitne gelecek diyorum. Gelmedi mi fitne? Daha fitne arıyorsun değil mi? En büyük fitne nedir? İslam'ın gerilemesi, Müslümanların zelil duruma düşmesi, dünyada gavurların borusu ötmesi. Bundan büyük fitne mi arıyorsun? Amerika, Rusya oradan ahkam kesilecek, 3 milyon Yahudi, 1.5 milyar Müslümanın kanına girecek. Olur mu ya? Afganistan harbi nedir? Cezayir'in durumu nedir? Bütün düğün Keşmir nedir? Somali nedir? Doğu Türkistan nedir? Bütün Müslümanlar kırılıyor. Bugün hala millet katliamdadır ya. Bütün bunlar e, Türkiye'deki terör nereden geliyor? Türkiye'deki terör nereden geliyor? Yine Yahudi Hristiyanın oyunu, Türkiye'yi bölmek, milleti birbirine öldürmek. Evet. Düşmanlarımızın oyunları bunlar. Silah pazarlamak için. Evet, Müslümanları kırdırıyor. İşte Peygamberimin emrine karşı gelenler, sakinsinlar büyük fitne olacak fitne olacak. İşte Müslümanlar birbirinden ayrılacak. Güçleri azalacak. Kafirler birleşecek. Güçlü olacak. Bugün Yahudi Hristiyana kafir diyor. Hristiyan da Yahudi'ye kafir diyor. Bugün Hristiyanlar üç fırkadır. Hepsi birbirine kafir diyor. Ama Müslümanlara karşı geldiği zaman da bütün dünyanın kavuru birleşebiliyor. Ama Müslümanlar bir cami cemaati bile birleşmiyor. Müslümanlar bir caminin cemaati şurada saf yapsan bile biri ileri biri geri. Yahu kardeşim şu safta bari bir düz gidin o da yok. Neden? Çizgi çekiyorsun ip koyuyorsun, lastik çekiyorsun yine adam geri duruyor. Çünkü kalbi kalbi yamult. Çünkü Resulullah buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinizin arasına ayırır diyor. Buradan bile belli oluyor. Aynı safta düzgün duramayan Müslümanlar. Demek ki kalpler tanık fırka fırka grup grup bunun kimin işine geldi? düşmanlarımızın işine geldi Mevla buyuruyor saadübillah vellezine kefeu gâduhum evliya ubeadu illa tef'an düşman görükseler de aslında birbirlerinin dostludurlar. Eğer siz de Allah yolunda dostluğu temin etmezseniz, birleşmezseniz yeryüzünde büyük fitne çıkacak, büyük fesat kopacak. O da nedir? İşte Müslümanlar zayıf duruma düşecek, gavurların borusu ötecek, başka bir şey yok. Sayımız çok olsa bile hükmümüz geçmiyor ya. Bundan büyük fitne fesat olur Müslümanların sayısı çok, hükmü yok. Allah Allah, bir buçuk milyar İslam alemi mahkum durumda, iki buçuk milyon Yahudi dünyaya hakim olmuştur. Bundan büyük fitne olur mu, olur mu da? Şu memlekette, kendi vatanından memleketinde, Hazreti Fatih'in emanet ettiği İstanbul'da, sen başını örtemesen, ne olacak da? Çünkü fitne koptu bir defa, bu ateş kimden çıktı? bizden çıktı döndü bizi yakacak çünkü Resulümün emrinden ayrılanlar sakınsınlar onlara fitne vuracak ya da can yakıcı azab ulaşacak Allah muhafaza etsin inşallah azabın belanın günü doluyordur da inşallah bundan sonra bu millet yeniden yolunu bulur inşallah efendim kardeşlerim şimdi Mevla'nın müjdelerini dinleyin ama şart benim huzurumda dikileceğinden korkan, benim Kur'an'ımdaki tehditlerimden sakınan o kullarıma müjde geldi. İnşallah e bir cemaat vardır. E Allah sayılarınızı artırsın, şuurunuzu artırsın, korusun muhafaza buyursun. ehl sünnetten dünya boş kalmayacak inşallah. Tabii sizler bu millete bu gerçekleri anlattıkça, duyurdukça Allah Teala bakalım daha... Yakında inşallah nusretiyle teyit buyuracak, devam ediyor. Bunlar tabi zaten bir rekatlar okunduğu zaman da ben arada çok sohbet yapıyorum yoksa bunlar peş peşe ayetler. ''Vesteftehu'' <gülüyor> ''Benim peygamberlerim düşmanlarından çok darlanınca artık ya Rabbi yardımın nerededir gelsin diye fetih istediler.'' <gülüyor> bak şimdi bak. Fetih ne demek? Yani Allah'ın yardım ve nusreti, zafer ve ganimet talep ettiler ve ve kullu cebbarin Benim peygamberlerim diyor. Benden fetih ister istemez. Ne kadar cebbar, zorba, inatçı, azgın Firavun, Karun, Şaddad, Haman, Ebu Cehil hangi peygamberin döneminde olursa olsun. Allah'ın peygamberi eğer ki Allah'tan fethi istediği zaman karşısındaki düşman ne oldu? Husrana uğradı, helak oldu, mahvoldu gitti. Bütün Kur'an-ı Kerim'in yazdıklarını duymuyor musunuz? Bu kadar kafirler hem de Nemrut dünyanın tek kralı sivrisinekle, toba sivrisinekle gitti. Firavun dünyanın en büyük zalimi zorbası ha, Kızıldeniz'de efendim e, boğuldu gitti. Eee eh, Ebla'ya çok kolay canım. Bugünün yavurları Firavun'dan Nemrut'tan beter değil. Bugünün yavurları Firavun'dan daha sağlam değil. Firavun 400 sene yaşadı, başı ağrmadı, karnı ağrmadı yani. Bugünün şeddatları bugün de var aynı bu cefiller ama efendim onlar kadar şiddetli değil. Allah onları helak etti de bunları mı helak edemez eder? Yeter ki benim peygamberlerim, dostlarım benden yardım istesin, ben işi bitiririm Allah buyuruyor. Ama işte bu ne zamandır? Ümmet hazır olduğu zamandır. Ümmet, eğer o ümmet, düşünün ki Uhud muharebesinde 50 tane okçunun Efendimizin sözünü kırması, şurayı terk etmeyin, şuradan ayrılmayın demesi dinlenmediği için ne oldu? Resulullah'ın da bulunduğu, dört halifenin, o kadar sahabenin bulunduğu bir efendi muharebede yenilgi oldu. Halbuki baştan kazanılmış idi. Resulullah'ın emri kırılmakla zafer hezimete döndü. Çünkü diyor ki peygamberimin emrini kırmayın. Dur dedi, burada dur. Bitti. Sen dersen ki o harp bitene kadardı işte şimdi ayrılabiliriz, millet kalimet alıyor, ben de gideyim kalimet peşine. o sana diyor ki buradan ayrılma, arkamızı koruyun, biz sizi arkamıza koyduk. Cık. Bak elli kişi bu da ihanet değil. Hata sahabe-i orada munafık değil idiler. Onlar da şehit oldular orada mübarekler, kendileri de. Efendim kırk sekiz kişi orayı terk etmekle ne kadar büyük bir bozgun oldu. <gülüyor> Neden Mevla ki, ben göstermek istiyorum ki peygamberimin emrinden çıktığınız zaman böyle olursunuz. Sayıya bakmam, kuvvete bakmam, hiçbir bakmam. Size peygamber yolladı. onun yoluna uyana yardım ederim. İşte 313 kişiyle Bedir'de galip oldunuz. Sayınız neydi, gavurların üç misli az idi, üçte biriydi. Gavurlar üç kat fazlaydı. Ama kimin galip ettik? Müslümanların. Ama Huneyn muharebesinde ne oldu? Müslümanların sayısı fazlaydı. Bu sefer sayınıza güvendiniz, biz çoğuz dediniz, yenilmeyiz dediniz. Dünyası da dar geldi. Onun için hiçbir zaman ölçüyü gücünüze göre, sayınıza göre, silahınıza göre almayın. Ya ölçü Allah ve Resulüne ittiba İtaat, teslimiyet, yani Allah'ım benimle beraber midir, değil midir? Rabbim benden razı mıdır, değil midir? Eğer Allah senden razıysa hiç dostun olmasın. Ama Allah sana düşman ise dünya senin olsun, dostun. Tutamaz seni, kurtaramaz seni. Tutamaz İtikat bu olması lazım. Şimdi demek ki zorbaların, inşallah zorbaların, zalimlerin, hainlerin, kafirlerin helaki yaklaşmıştır. Allah'ın dostları fethi istemişlerdir. Cebbarlar, anitler, şeddatlar inşallah husana olacaklardır. Tabi bu dünyadaki felaketleridir. Bir cehennem, arkasında da cehennem var Allah böyle. Ya ne kötü bir şey ya. Bugün dünyanın tek kralı olsan, sonun cehennem olmak ne kötü bir şeydir ya. Niye Allah ile harbe diyorsun ya? Niye Kur'an'dan ile, Müslümanlar harbe harp ediyorsun? Niye? Ne zorun var? Ve üskâ mimmâin İrinlerden, cehennemde Mevla buyurur, İrinlerden, yukarıda yananların kusruklarından, leşlerinden, akanlardan içirilecekler Allah'a. Binlerce sene bağıracaklar, su isteyecekler, su tadamayacaklar, ondan sonra cehennemde milletin irinleri, kusmukları, leşleri böyle tabaklara konmuş, kaynıyor, ondan içirilecekler, onların yanına getirilecek, tumanından derileri, etleri dökülecek, iskelet kalacak, onu nasıl içecek, yetecerrahu böyle diyor zorla yudurlayacak, ve boğazından da geçiremeyecek, ateş! Ve et-i il mev'tümün külli her tarafından ölüm ona gelecek ve mavi bir meyit ölemeyecek can boğazına gelecek çıkmıyor göğsün kurtulsun girmiyor ki rahat nefes alsın yani şu dünyada olsa şu iş şu iş dünyada olsa bin kere ölmesi lazım mesela bir adama sen böyle bir kızgın suyu içirsen, bağırsaklarını parçalayıp da dışarı döküyor bağırsaklar hep dışarı çıkıyor e bu durumda adam yaşar mı? Düşünsen ki derisi, yüzünün bütün derisi kalkıyor tökülüyor, e, efendim, eti kopuyor, kemiği kalıyor. E, bu adam yaşar ama Mevla bunu yaşatacağım, çünkü çektireceğim, çünkü süründüreceğim, çünkü onlar benim dinime dostlarıma büyük zulüm etmişlerdir cezaları bitmez. Ölmek mümkün olsa ölürler ama öldürmem diyor. وَمِنْ وَرَاءً يَعْذَابٌ غَلِيزٍ Bunun ötesinde de çok katı azaplar yapacak. Yetmiş de çıkılan dağlar ateşten dağlara çıkaracak. Ateşten balçıklara batıracak. Her bir adımda kül olacak, tekrar taze deriler verecek. Evet kardeşlerim, fakir olalım, hakir olalım. Üzülmeyin, yeter ki Müslüman olalım da şu azaplara namze dolmayalım. Tamam mı? Dünyada hastalıktan ille sen, Fakirlikten kırılsan, hapishanelerde sürünsen, çiğnensen, bir bakayım ahiretim ne olacak? Eğer ahiretin cennetse tamam ama dünyada ağasın poşasın ama Allah Resulünün düşmanısın, öldüğün gibi sonun bu olacak, öyleyse senin hiç imrenecek bir halin yok, acınacak bir halin var. Neyine imreneyim senin? Allah'ın azabı çok şiddetlidir, buna kimse dayanamaz. Benden söylemesi, gelsinler Allah ile barışsınlar, sulh olsunlar, İnşallah ne günahımız varsa hafımızı isteyelim de Rabbimizle barışık yaşayalım. Zaten iki günlük ömrümüz kaldı, öldük mü yüzümüz ak olur inşallah. Şimdi bu hadlerden büyük müjdeler aldık. Ne aldık müjde olarak? En büyük müjde Mevla zalimlere zalimleri helak edeceğiz. Dostlarımızı iskan edeceğiz, emniyetimizi, hürriyetimizi iade edeceğiz. İnşallah mutlaka bu vadi ilahidir, takip edecektir ama inşallah bizler bir an evvel kendimizi düzelterek yardıma bir an evvel layık olmak. Mesele bu. Tövbeyi çabuk yapalım, acele edelim, ümmet olarak çoluk çocuğu Allah'a yönelelim. Rabbimiz de nusretiyle teyit buyuracak inşallah. İşte Kabe'de okunanlardan bir ders size. Birkaç ayet ama büyük nasibiniz olur inşallah. Evet. Efendim kardeşlerim. heceyanları durmaz. Ama Allahu Teala Hazretleri vaadini incaz eder, vaadine hulfetmez, sözünde durur, ne buyurduysa o olur. Biz inşallah Rabbimizin yolunda gayret edelim. Şimdi dua edelim, siz de elinizden geleni infak edin. Ne müyesser olursa Allah rızası için niyet edin, ihlas edin, verin. Allah Teala kabul kabulekarinesi. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatü selamü la seyyidine Muhammedin ve Aleyhi ve Sohbi ecma'in. Allahümme nâsallükel jennâ. Mâ karrabbe ileyhâ min kavlima amel. Ne'udûke m'den nâre ve mâ karrabbe Allahümme ennasellu'ki min hayrima ase elekem nebiyyum muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne'audu'ki min şerifestâ alekem nebiyyum muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ente'l-mustan'u aleyke'l-belâ'u ve la huvle ve la uğut'e illâ billâh il alil ya arhama'l-rahimin ya arhama'l-rahimin ya arhama'l-rahimin ve ahiren nasirin ve ahiren al Ya Rabbi Kabe-i ve Ravza-i bu cemaatlarımız hakkında bize ne dua nasip ettin ise bu cemaatlerimiz hakkında bize ne dua nasip ettin ise Bugün burada ve ölünceye kadar ve kendilerimiz ve nesillerimiz hakkın o duaların kabulünün eserini üzerlerimize izhar eyle ya Rabbi. Gelmek isteyip bu gece özründen gelemeyenleri de bu dualara ilhak ile ya rabbi. bir kere gelenleri hidayet ile ya rabbi tevbe-i nasuh'a muvaffak eyle ya rabbi gelecek miraç gecesi ruhani miraç nasip eyle ya rabbi receb ayını bizden hoşnut ve razı eyle ya rabbi senin ayının hürmetine bizleri affeyle mağfret eyle nusret eyle, lütfeyle dostlarına yardım eyle, düşmanlarına hakir eyle ya rabbel alemin ya rabbi ehli sünnet ve cemaati payidare eyle ehli sünnet mezhebi ilahyevmi kıyam payidar eyle Adasını makhur eyle ya Rabbel alemin Ya Rabbel alemin askere giden kardeşlerimiz bizden dua istiyorlar Kağıt yazıyorlar Sana havale ediyoruz Askerde ne kadar kardeşlerimiz var ise cemaatlarımız, sen muhafaza eyle Müslüman askerlerimizi Polislerimizi ehli sünnet ordumuzu Mansur muzaffer eyle Adasını mağlub eyle Her yerde ehli sünnet ve cemaati kayır Ya Rabbel alemin Adasına galip eyle ya Rabbi sen Fazıl Kerem'inle bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabullen nur eyle, azapların defu eyle. Dualarımızla emsal-i cibal rahmetlerini kabullerine buralardan hediye edip eyle. Sakal bırakanlara Habibine komşu eyle, şefaatlerine nail eyle. Habibinin emrinden çıkanlara Ya Rabbi buyurduğun büyük bir fitne ve azabı elim tehdidinden halâs eyle Ya Rabbi. Hepimizi Ya Rabbi, içimizi dışımızı ya Rabbi, zahirimizi ve batılımızı, bütün muamelatımızı Habibinin sünnetine uydurmaya muvaffak eyle Ya Rabbine! Bizim sağlığımızda onun dinini, sünnetini yaşamayı, yaşatmayı bize nasip eyle Ya Rabbi! Ya Rabbine alemin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle, teccat şerrinden muhafaza eyle! Ya Rabbi, bütün kıyametin, küçük büyük alametlerinin, fitnelerin, Ya Rabbine alemin müptelası olmaktan halas eyle! Ve dostlarını koruduğun gibi bizi de muhafaza eyle! Amin diyen dillerine arcahimden azad eyle, dualar rzutu keramele kabule karin eyle. Amin bi hurmet ta'a ve yasir ve selamun murselin. Hamdülillah Rabbil alemin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sıhhatü afiyetle, ibadet ve taatle, müsteceb dualarla geçirmeyi nasip eylesin. İlâşe râfi ruhun nebî Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve ashabihir meşâkhine, kâfeten ve ilâruhân mâdîn âmâti, hâdîl cemaatil Fâtiha.